...Zaman Yayıncılık sunar. Gerilmiş bir güneşten boşanmış geliyorlar. Geliyor yürekleri cennet olanlar. Geliyor aldatmayı putları ve zulmü sarsacak deprem... Geliyor insanlığı kuşatacak rahmet ve şeref ırmakları. Geliyor annelerin merhameti, gönüllerin bereketi. Geliyor, geliyor Allah'ın adaleti. Mekke'nin Fethi Yazan Mehmet Efe Marşlar Ömer Karaoğlu, Tamer Duman. Son müzik Vedat Biçkin. Yöneten Mehmet Burhan Genç. <gülüyor> <gülüyor> ya şu Muhammed denen çoban kendini ne sanıyor? Kapat şu pislik dolu ağzını. Şuna da bakın işte. Kendine peygamber diyen çobana aldananlardan biri Bu uzarlılar nasıl bu kadar aptal olabiliyorlar anlamıyorum Medine'deki baldırı çıplaklarla ittifak kurdukları yetmiyormuş gibi Bir de dinlerini değiştirdiler Hey Gelen delikanlının haline bakın. Yüzü kan içinde. Amca, huzalılar saldırdı bana. Beni vekire hakaret edip dövdüler. Ya, huzalılar Hudeybiye anlaşmasından beri bizden tokat yemediler. Kaşındılar demek. bir suyunun oradaki ateşler uzayoların evet efendim ben de gördüm biz yüzümüzü örtelim de Mekkelilerin yardım ettiğini anlamasınlar vakit kaybetmeden saldıralım hadi bekir oğulları saldırın Hayır! Hayır! Kötü bir rüya gördüm. Hacun tarafından Mekke'nin Handeme'deki girişine doğru sel gibi kan akıyordu. Sel gelip bir müddet Handeme'de durduktan sonra kayboldu. Eh, tuhaf bir rüya. <Gülüyor> Yusufya. Bu gece bizimle ittifak kurmuş olan Beni Bekirler Muhammed'in müttefiki olan Huza kabilesini basıp pek çok insanı öldürmüşler. Bizden İkrim'e, Safan bin Ümey'ye, Süheyl bin Amr ve birkaç kişi daha baskına iştirak etmişler. Biliyorum Haris biliyorum. Beni Bekirler gelip yardım istemişlerdi. Bu olay gizli kalmaz. Bir çare bulmalıyız. Muhammed ve arkadaşlar müttefiklerinin intikamını almak için üzerimize gelebilirler. Karım Hind bu gece bir rüya görmüş. Doğrusu bu rüya beni çok korkuttu. Ya Resulallah, ben Huzalılardan Amr bin salim. Öteden beri aramızda olan ittifakı hayırla Sonra Müslüman olduk ve sana yardımdan el çekmedik. Sen de Allah'ın sana lütfettiği yardımla bize yardım et. Çağır Allah'ın kullarını, yetişsinler imdadımızı. Aralarında Allah'ın Resulü'nün de bulunduğu savaşa hazırlanmış büyük bir ordunun başına geçmiş halde gelsinler. Denizler gibi köpükler saçarak akıp gelsinler. Çünkü Kureyşliler sana verdikleri sözde durmadılar. Antlaşmayı ihlal ettiler. Bizi uykuda bastırıp gafil avladılar. Oysa tuzağa düşürlenler hem zayıf hem de sayıca çok azdılar. Benim kimseyi yardıma çağıramayacağımı sandılar. Kimi mi suçluyorum? Beni Bekirleri. Hudev anlaşmasından sonra onlar kureşle biz de seninle ittifak kurmuştuk. Ama şimdi onlar bunu ihlal ettiler. Kureş de onlara yardım etti. Bizden baskına uğrayan zayıflar kaçıp Mekke'ye sığındılar. Ve orada da bizden yirmi kişiyi kurbanlık koçlar gibi boğazlayarak öldürdüler. Allah'ın dilediği gerçekleşecektir. Gelen yüklü bulutun yağdıracağı yağmur gibi... Yardım gelecektir size Huzzaalılar. Allah'ın Resulü, ben sizdenim, siz de bendensiniz buyurdu. Yağmur gelecek, rahmet gelecektir. Gidin Huzzaalılar, bekleyin. geliyorum. Resulullah gönderdi beni. Müttefikimiz olan Beni Bekirler, bizim müttefikimiz Huzalılar'ı basıp hep çok Müslüman'ı katletmişler. Bazılarınız da baskına iştirak etmiş. Ya öldürülen Huzalılar'ın diyetlerini ödersiniz ya da Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakınızı bozar ve onları yalnız bırakırsınız. Yoksa Resulullah iki yıl önce Hudeybiye'de yaptığımız Antlaşmayı bozulmuş kabul edecektir. Buzağlıların <gülüyor> kan bedellerini ödemek elde avuçta bir şey bırakmaz ki. Beni Bekir'lerle olan ittifakımıza gelince onlar bizim dostlarımızdırlar. Onlarla olan ittifakımızı bozamayız ve savaşabiliriz de. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ya ittifakı bozacağız ya da huzağlılara yapılan baskını inkar edeceğiz. Ebu Süfyan haklı. Evet. evet, evet haklı. Doğru, doğru, doğru söylüyor. Doğru, doğru, doğru. Başımıza karanlık bir gün geleceğinden korkuyorum. En iyisi antlaşmayı korumanın çaresine bakmalı. Biri bizim adımıza Muhammed'e gidip antlaşma süresini uzatmalı. Ebu Sufyan, sen bizim en ileri gelenimizsin. Hem Muhammed'le akrabalığın da var. Bu işi sen yap. Evet. evet. Doğru, Hadi Ebu Süfyan. Hadi. Doğru söylüyorum. Hicretin sekizinci yılı, iki yıl önce tavaf etmek için Mekke'ye giden 1500 kişilik haç kafilesini müşrikler Mekke'ye sokmamış, Resulullah onlarla Hudeybiye'de bir antlaşma imzalamıştı. On yıl boyunca savaş olmayacaktı. Ama iki yıl geçmeden müşrikler antlaşmayı ihlal ettiler. Aç kızım aç benim baban Ebu Sufyan Mekke'den geliyorum Ebu Sufyan antlaşmayı uzatmak için Medine'ye gidince Önce kızı ve peygamber efendimizin zevcesi olan Ümmü Habibe'nin evine uğradı Eve giren Ebu Sufyan peygamber efendimizin minderine oturmak istedi Kızım neden kaldırıyorsun minderi? Minderimi benden esirgiyorsun beni mi minderden anlayamadım Bu Resulullah'ın minderidir ...dedi Ümmü Habibe. Sense müşriksin, Pissin yani. Evimden ayrıldıktan sonra kötülük gelmiş sana. Hayır baba. Allah bana İslam'ı nasip etti. Sense hala işitmez görmez putlara tapıp duruyorsun. Diye cevapladı Ümmü Habibe. Yazıklar olsun sana. Demek senden bunu da duyacaktım. Atalarımın dinini bırakıp Muhammed'e mi tabi olacağım? He! Ya Muhammed Ben Hudeybiye barışında bulunamamıştım O antlaşmayı pekiştirmeyi ve barış süresini uzatmayı teklif için geldim Gel şu antlaşmayı bir yazıyla yenileyelim Biz antlaşmaya uyuyoruz dedi Resulullah Yoksa siz bir hadise çıkarıp onu ihlal mi ettiniz? Yo, hayır Allah korusun Biz de ne bozarız ne de değiştiririz Biz de dedi Resulullah Biz de antlaşmaya uyuyoruz onu değiştirmeyiz Fakat, Fakat ya Muhammed Gel şu antlaşmayı yenileyelim Resulullah cevap vermedi Ya Ebu Bekir Aramızdaki barışı yenile Halkın arasını bari sen bul Bu Allah ve Resulüne ait bir iştir Dedi Hazreti Ebu Bekir Sen Ömer'e git Peki beni himayene alır ve herkesin içinde bunu ilan eder misin? Benim himayemde olanlar Resulullah'ın himayesinde olanlardır diye karşılık verdi Hazreti Ebubekir. Demek antlaşmayı bozdunuz sen diye çıkışta Hazreti Ömer. Ben sizin için mi gidip şefaat isteyeceğim? Vallahi yanımda bir karıncadan başkasını bile bulamazsam. ...yine ondan yararlanmaya çalışır... ...sizinle çarpışır. <gülüyor> Hayatım boyunca bu kadar çetin bir gün yaşamamıştım. Sonra Hazreti Osman'a gitti bu Süfyan... ...ve benzeri bir tavırla karşılaştı. Son çağrı olarak... ...bir de Hazreti Ali'ye gitti. Ya Ali... ...sen benim buradaki en yakın akrabaım sayılırsın. Ne olur aracı olsan da... ...kavmim için antlaşmayı yenilesen... ...bu... Allah ve Resulüne ait bir iştir... ...dedi Hazreti Ali. Bari bana bir yol göster. Durumumun çetinliğini görüyorsun... ...ne yapabilirim? Sen ileri gelen birisin dedi Hazreti Ali. Ve şöyle devam et. Kalk, iki taraf halkını uzlaştırmak için... ...himayene aldığını ilan et... ...sonra da git. Bunun bir yararı olur mu dersin? Doğrusu pek sanmıyorum. Ama başka bir çıkar yolda göremiyorum... ...dedi Hazreti Ali. Evet. Evet böyle yapayım. Dinleyin beni Medine'liler. Haberiniz olsun ki ben iki taraf halkını uzlaştırmak için himayeme aldım. Antlaşmayı yeniledim. Halkın arasını bulacağım. İşte sağ elimi sol elimle birleştiriyorum. Muhammed'in de bu taahhüdümde himaye sözünü reddedeceğini sanmıyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Hint! Hint aç beni Ebu Sufyan Medine'den döndüm Nerede kaldın? Herkes dinini değiştirip Muhammed'e tabi olduğunu söylüyor. Ne oldu? Barışı uzatabildin mi? Bir şeyler yaptım ama işe yaradı mı bilmiyorum. Yarın putlara kurban kessen iyi edersin. Hey şuraya bakın. Ebu Süfyan Medine'den dönmüş. Üstelik dinini değiştirmemiş Evet baksanıza putlara kurban kesiyor Atalarımın dininden Size tapmaktan ölünceye kadar ayrılmayacağım Eee hey, öbüyü Süfyan ne oldu? Barışı uzatabildin mi? Ya da onun bize savaş açmasını önleyebildin mi? Onların yürekleri tek bir yürek haline gelmiş Yararı dokunacağını umduğum büyük küçük kadın erkek hepsiyle konuştum ...ve hiçbir şey koparmayı başaramadım. Nihayet Ali'nin tavsiyesine uyup... ...iki tarafı himayeme aldığımı açıkladım. <gülüyor> Ama bunun da bir yararı olmadı sanıyorum. Yazıklar olsun sana. Ali seninle oyun oynamış. Bize ne savaş haberi getirdin ki hazırlanalım... ...ne de barış haberi getirdin ki güvenlikte olalım. Ne olacak şimdi? Ebu Sufyan... Elleri boş döndükten sonra Resulullah sefer hazırlığı emretti. Seferin yönünü Hazreti Ebu Vekir'den başka kimse bilmiyordu. Etraftaki tüm Müslüman ve müttefik kabilelere haberciler gönderildi. Ve Ramazan'da Medine'de hazır olmaları emredildi. Yollara nöbetçiler dikildi. Çevredeki tüm geçit ve yollar tutuldu. Nihayet 10 bin kişilik bir İslam ordusu hazırlandı devide konaklayan 1500 kişinin sayısı 2 yılda 10bine ulaşmıştı yani Resulullah'ın mektup Taşıyan kadının geçeceğine haber verdiği Hah bahçesi şurası Ha işte geliyor Yanında taşıdığı mektubu ver bakalım. Yok demek ha? Biraz daha. eşyalarını arayacağız. Zübeyir'in sözü üzerine... ...kadın devesinden indi... ...ve Hazreti Ali tehdit ederek mektubu aldı. Evet, yarısı ol Allah. Bu uyarı mektubunu ben yazdım. Bu seferin Mekke üzerine olduğunu sanıyordum. Yarısı ol Allah. Vallahi ben dinimi değiştirmedim. Müslüklere hiçbir sevgiyle beslemiyorum. Ama oradaki yakınlarım için yaptım bunu. Biliyorum ki Allah'ın onlara vereceği azap karşısında... ...benim mektubum hiçbir yarar sağlamayacaktır. Fakat oradaki ailemi koruyacak kimse yok. Bu suretle onlara bir zarar vermelerini önlemek istedim. Resulullah doğru söyledim dedi. Onu hıyanetle suçlayan Hazreti Ömer'e de atıp Bedir Savaşı'na katılanlardandır. Allah'ın Bedir'e katılanlar hakkındaki etini biliyor musun diye sordu. Hazreti Ömer gözleri dolu dolu Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Sonra inen Mümtahine suresi Allah'ın ve İslam'ın düşmanlarına yardım etmeyi onlara dost edinmeyi kesin olarak yasakladı. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواده تلقون إليهم بالمواده وقد كفروا بما جاء İnananlar, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar, size gelen gerçeği inkar etmişken, onlara sevgi gösteriyorsunuz. Nihayet hicretin sekizinci yılı, Ramazan ayının onuncu günü, on bin kişilik İslam ordusu Medine'den çıktı. Yolda katılanlarla birlikte sayıları on iki bini buldu. Sancaklar dalgalanıyordu şimdi. Bir zamanlar bir avuç Müslümanın yalın ayak geçtiği hicret yollarında İslam devletinin fethin sancaklara dalgalanıyordu. Ordu Meruz Zehran'a gelinceye kadar Kureyşlilerin haberi olmamıştı. Bu arada Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas da yolda ailesiyle birlikte gelip İslam ordusuna katılmıştı. Resulullah Meruz Zehran'da 10 bin ateş yakılmasını emretti. Ateşler yanıyordu şimdi gecenin içinden Meşakkat Sabır ve azametten sonra parıldayı veren şafak gibi Rahmet gibi Allah'ın adaletinin Mekke'yi kuşatan meşalelere Göz bebeğim özlemiyle yandım Göz bebeğim yandım Sevdasını Medine'de ördüm. Sevdasını sevdasını Zafer'e! e. Böyle hene böyle dönüruz bağlaçlar gibi. Bir adetelim yere varana tek ZAFERE Bir adetelim yere varana tek ZAFERE Gözlerimiz yollarına dikildi. Gözlerimiz yollarına dikildi. Fethin için sanki yürek söküldü Cennet için, cennet için Zafer! Koy elini koy elini yürüp onlar gibi Virade beni Allah Allah için satıldı. Canlar mallar, Allah için satıldı. O kervana ak katıldı. Şahit oldum şahit bana gibi. Bir ateşle varana Yakındır, gün yakındır yalnız Allah'ı Gün yakındır yalnız Allah'ı gülür Adı meçhul kutlar bir, bir kırılır Gün yakındır, gün yakındır Zafere! Koy elini koy elini rızkandakiler gibi bir edelim yine barana dek zafere İrad edelim yine barana dek Seslenir davet ve taşlar sitemde Çöl seslenir dağ ve taşlar sitemde. Neredesin Muhammedin nerede Gün yakındır, gün yakındır Zafere, Zafere. Koy elini koy elini rıtbatakiler gibi İyad edelim yine varan Zafere İyad edelim yine varan Zafer! Hakim, gözlerimi uyku tutmadı bu gece. Gel Mekke'nin dışına çıkıp etrafı büyük kolaçan edelim. Müdeğil, sen de gel istersen. Muhammed ne yapacak acaba? Bu sessizlik beni korkutuyor. Ebu Sufyan, şuraya bak. Aman Allah'ım, binlerce ateş. Orada birileri var. Kuleci asıtlar olabilirler. Durun. Eyvah, eyvah gördüler. Durun bakalım. Ne arıyorsunuz burada? E, tamam, tamam, tamam. Bir yere gittiğimiz yok. Hey, neler oluyor orada? Ebu Sufyan, sen misin? Evet Abbas, benim. Durun biraz. Ebu Süfyan'ı himayeme alıyorum. Hadi Ebu Süfyan. Bin terkime. Hazreti Ömer onları fark etti. Hemen koşup Resulullah'a... ...gelenin Ebu Süfyan olduğunu haber verdi... ...ve boynunu vurmak için izin istedi. Eyvah. Ömer Ebu Süfyan'ı tanıdı. Şimdi onu öldürmek için izin ister. Beni bekle burada Ebu Süfyan. Peki. Ya Resulallah, Ebu Süfyan'ı bana bağışlayıp serbest bırakmanızı rica ediyorum. Resulullah onu bu gece için tutuklamasını emretti. Hazreti Abbas ertesi gün Ebu Süfyan'ı tekrar peygamberimizin çadırına getirdi. Ebu Süfyan, hala Allah'tan başka ilah yoktur diyeceğin vakit gelmedi mi? diye sordu peygamberimiz. Ee... Eğer... ...eğer Allah'tan başka ilah yok dersem... ...bunca putu ne yapacağım? Lat ve Uzza'dan nasıl vazgeçerim? Evet, evet galiba öyle. Allah'tan başka ilah olsaydı... ...sana karşı mutlaka biraz olsun... ...bana yardım ederlerdi. Peki... ...Muhammed Allah'ın Resulüdür... ...diyeceğin zaman gelmedi mi? Diye tekrar sordu peygamberimiz. Bunun için... Bunun için bana biraz zaman tanı. Henüz zihnimde bazı şüpheler var. Ah Ebu Süfyan diye söyleniyordu o sırada çadırın dışındaki Hazreti Ömer. Ah Ebu Süfyan. Dışarıda olsaydın böyle saçma sapan konuşamazdın. Ne yapıyorsun Ebu Süfyan? Aklını başına topla. Ömer dışarıda başını koparmak için fırsat kolluyor. Evet. Evet. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu kabul ediyorum. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Peygamberimiz Abbas'a Ebu Süfyan'ı alıp ordunun geçeceği bir boğaza götür de Allah'ın askerlerine seyretsin dedi. Ya Resulullah bu adam övünmeyi çok sever. Ona övünebileceği bir ayrıcalık tanısan kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa emniyette olur dedi Resulullah. Benim evimin genişliği nedir ki? Kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir, dedi Resulullah. Sonra, kim evine sığınır, kapısını kapatırsa emniyettedir, dedi. İşte, işte bu geniştir. Sonra, Ebu Sufyan'la birlikte gelen hakim ve Büdeil de Müslüman oldular. Ertesi gün ordu Mekke'ye doğru şey geçti. Ve bütün haşmetiyle Ebu Süfyan'ın önünden geçmeye başladı. Ebu Süfyan her geçen grubun kimler olduğunu soruyordu. Ya Abbas, bunlar da kim? Bunlar da eşya kabilesi. Allah Allah, Muhammed'in en büyük düşmanı onlardı. Şimdi ona boyun yiymişler. Şaşılacak şey. Onların yürekleri İslam'ın nuru ile aydınlandı. Bu Allah'ın bir lütfudur Vay Kısa sürede bunca kabileyi bir araya toplayıp gizlice Mekke önlerine getirmek ne büyük bir kudret. Düşünceye dalan Ebu Sufyan az sonra Resulullah'ın bulunduğu grubun geçişini gördü. Beş bin kadar seçkin atlı bezıhlı Resulullah'ın önünde ve arkasındaydılar. Sağında Hazreti Ebu Bekir. Solunda Huseyd bin Hudayr, önünde Ensar'ın sancağı ile Sa'd bin Ubade. Ya Abbas! Kardeşinin oğlunun mülk ve saltanatı ne kadar da büyümüş. Sus. Bu saltanat değil, peygamberliktir. Evet, evet, evet peygamberlik. Ve ordunun geçişi bitti. Ebu Süfyan derhal Mekke'ye koştu. Koşarak gelen Ebu Süfyan değil mi? Evet, evet, o. Evet. Ne oldu acaba? Dinleyin beni. İşte gelen Muhammed. Karşı duramayacağınız bir kuvvetle geliyor. Ebu Süfyan, Muhammed ne diyor? Evet, ee, ne, ne diyor? diyor. Ne, ne olacak şimdi? Ne olacak? Ne, ne yapacağız? Hepiniz susun. Bakalım Ebu Süfyan ne diyecek? Dinleyin. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa emniyettedir. Kim harem-i şerife sığınırsa emniyettedir. Kim evine kapanıp kapısını kapatırsa emniyettedir. <Gülüyor> Müslüman olun, selameti erin. Birden azılı bir İslam düşmanı olan Hint, kalabalığın arasından çıktı ve... Bu, bunak herifi öldürün. Halkın arasını bulamadığı gibi bir de dinini değiştirdin. Sakalımı bırak ve evine git otur. Allah'a yemin ederim ki eğer sen de Müslüman olmazsan boyun tehlikeye girer. Halk büyük bir paniğe kapılmıştı. Kimi evine sığınıyor, kimi silahlanıyor, kimi silahını atıyor, kimi mescide harama sığınıyor, kimi de evine koşuyordu. Fakat Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Safvan bin Ümeyye ve Süheyl bin Amr, Bekir oğulları, Haris oğulları... Ve diğer birkaç kabileden bir grup gençle silahlanıp Mekke'nin alt tarafında Handeme denilen yerde İslam ordusuna pusu kurdular. Peygamberimiz orduyu savaş düzenine soktu ve dört ana gruba ayırdı. Zübeyr bin Avvamı da yolundan... Saad bin Ubade'yi diğer yönden Halid bin Velid'i de Handeme'den Mekke'ye girecek grupların başına geçirdi. Ve size saldırılmadıkça savaşmayın emrini verdi. İşte geri gelmişti. Çile, direniş, hüzün ve hicretlerden sonra. Amca! Amca! Beni bırakma! O bir antlaşması gereğince Kabe'yi tavaf edip dönerlerken... ...büyük şehit Hazreti Hamza'nın kızı böyle bağırmıştı arkalarından. Resulullah, Bilal Ammar, Ebu Zer... İmtihanlardan, çilelerden sonra lütuf. İhsan ve rahmet, Fetih ve Zafer. Dikkatli olun, her an bir mukavemetle karşılaşabiliriz. Dur Halit, Rekli'ye savaşsız giremeyeceksiniz. Sizi, bizlere bugünü ihsan eden Allah'ın dini İslam'a çağırıyorum. Silahları bırakın, boşuna kan dökülmesin. Yakaladıklarınızı öldürün, kaçanlara dokunmayın. Halit ve arkadaşları İkreme ve etrafındakilere kısa sürede dağıttılar. İkreme Safvan ve Süheyl bin Amr'da kaçtılar. Bu sırada Zübeyr bin Avvam da Mekke'ye girmiş ve İslam sancağını Hacun tepesine dikmişti. Ya Resulallah, Mekke'de nereye ineceksin? Evine mi? Bize evden barktan bir şey bıraktılar mı ki dedi Resulullah? Ve şöyle devam etti. İneceğimiz yer Hayftir. Ki orada Benik İnane'lerle Kureyştiler, Haşimoğulları ile Abdülmuttalip oğullarına karşı küfür üzerine anlaşmışlardı. Sonra tam Mekke'ye girdi. Galip ve mağrur bir kumandan hali yoktu üzerinde. Tevazu ve huşu içinde... ...sakalı devesinin boynuna değecek kadar öne eğilmiş bir halde... ...durmadan Rabbine şükrediyor... ...yüksek sesle Fekih suresini okuyordu. Ramazan bayramına 10 gün kalmıştı. Cuma günüydü. Peygamberimiz Mekke evlerine doğru baktı ve çadırını kurdukları yeri işaret ederek, ''Ya Cabir, işte konaklayacağımız yer. Kureyşliler orada aleyhimize küfür üzerine anlaşmışlardı.'' dedi. Yıllar önce müşrikler, Müslümanları boykot kararını burada almışlardı. Resulullah önce çadırına gitti. Temizlendi, siyah bir sarık sardı ve çıkıp devesi kusvaya bindi. Sağında Hz. Ebu Bekir, Önünde ve arkasında ensar ve muhacirlerle birlikte Kabe'ye doğru ilan edin. Kabe görününce Resulullah tekbir getirdi. Binlerce sahabeyi de Resulullah'la birlikte tek tekbir getiriyor. Mekke'nin çevresindeki dağlar karşılık veriyordu. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Resulullah... Kısmalarını işaret etti. Sonra deve üzerinde Kabe'yi yedi kez tavaf etti. Sonra indi. Ya Resulullah, Kureyş mahvoldu. Halit halktan bulduğunu öldürüyor. Halit'i çağırın. Resulullah Halit'i istiyor. Ya Resulallah. Evet, sen öldürmekten bizi men etmiştin. Ama önce onlar bizi oka tuttular ve çarpışmaya başladılar. Onlara İslam'a davet ettim. Kabul etmediler. Çarpışmaktan başka çare bulamadım. Nihayet Allah bizi galip kıldı. Kaçışmaya başladılar. Resulullah, "Allah'ın takdirinde hayır vardır." buyurdu ve artık kimsenin öldürülmemesini emretti. Sonra Resulullah Kabe'nin çevresindeki 360 putaya yöneldi. Ve asasını putların enselerine uzattı. Hak geldi, batıl yok olup gitti diyordu Resulullah. Hak geldi, yok olan batıl ne yoktan bir şey var edebilir ne de yok olanı diriltebilir. Babamın gölgesi koruyor beni Oh ne güzel şehir bu eski şehir Doğ ey taştan adamı Ve kurut taşları diken elleri Doğ ey taştan adamı Ve kurut taşları diken elleri Kurtuluş haberi olsun diye. Ameri olsun dünyaya Hayırlar. Taştan adamı ve taşları diken elleri Doğe güneşleri Taştan adamı ve kuru taşları diken elleri Kurtuluş adayı olsun dünyaya. Yeniden beni. Ehirler düzlerin göl kenarında, O ey güneş, erit taştan adamı, Ve kurut taşları diken elleri, Kurtuluş haberi olsun dünyaya, Ayırma üstünden İran gölgeni, Ey deprem gel yetiş bu şehirlerin, Doğayı çarptıran konumlarına, Dönüştür ey kalbim bahçeliğe ve anlamı o makinaları. Boğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri. Ebu Sufyan, bu savaşımda yüksel şanlı Hubel diye varlığıyla övündüğün Hubel'i görüyor musun? Artık azarlamayı bırak ya Zübeyf. ...görüyorum ki Muhammed'in Rabbinden başka ilah bulunsaydı işler böyle olmazdı. Putlar paramparça, Allah'ın evi tertemiz. Ve bundan sonra herhangi bir küfür ve şirkin gölgesi düşmüyor. Buraya. Sonra Resulullah Mescid-i Aram'ın bir köşesine oturdu... Ve Kabe'nin anahtarını istedi Bilal'den. Ya Osman, Resulullah Kabe'nin anahtarını istiyor. Osman bin Talha annesine gidip anahtarı getirdi. Resulullah Kabe'yi açtırdı ve içeri girdi. Önce Kabe'nin içini putlardan ve resimlerden temizledi. Sonra da kapıyı üzerine kapatıp uzunca bir süre içeride kaldı. Sonra çıkıp Allah'ın evinin kapısında durdu. ...bütün Mekke susmuş... ...Allah'ın ilçesine kulak kesmişti. Zaman... ...O'nun dudaklarında düğümlerini vermişti sanki. Ve Resulullah konuştu. Hamd Allah'adır. Ve ondan başka ilah yoktur. İyi bilin ki... ...cahiliye çağına ait olup... ...övme aracı edilmiş her şey... ...kan ya da mal davaları... ...bunların hepsi bugün ayaklarımın altında kalmış ve kaldırılmıştır. Kureyşliler. Şimdi size ne yapacağını sanıyorsunuz? Biz senin hayır ve iyilik yapacağını tanıyoruz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Size dedi Resulullah. Size Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediğini söyleyeceğim. Bugün Hiçbir başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah size bağışlasın. O esirgiyicilerin en esirgiyicisidir. Gidin, hür ve serbestsiniz. Futbeden sonra Peygamberimiz. Osman bin Talha'yı çağırdı ve anahtarı göstererek "Nasıl Osman? Dediğim oldu, değil mi?" diye sordu. Yıllar önce yine Mekke'deydi Resulullah. Yalnızlık ve çile yılları. Bir gün Kabe'ye girmek istediği ibadet için ve Osmandan anahtarı istedi. <gülüyor> Atalarımızın dinine dil uzatan seni Kabe'ye <gülüyor> Osman dedi Peygamberimiz. Bir gün bu anahtarı benim elimde göreceksin. O zaman ben onu gilediğime vereceğim. <gülüyor> o zaman Kureyş'in düşmesi ve alçalması lazım. Hayır Osman diye cevaplamıştı Resulullah. Kureyş'in yükselmesi ve aziz olması lazım. <gülüyor> Ve Resulullah, ey Ebu Talha oğulları, yüce Allah'ın emanetini sizde temelli kalmak ve dürüst hareket etmek üzere alınız. Onu zalim olmadıkça kimse sizden alamaz, dedi. Ey Osman, işte anahtarım, al. Bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Vakit, cuma namazı vaktiydi. Resulullah Bilale ezan okumasını emretti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Derisinin renginden ötürü hep ezilmiş, hor ve hakir görülmüş mahzun köle. Şimdi herkesten yüksekte, mukaddes kahvenin üzerinde. Allah'ın dininin etten ve kemikten Canlı siyah bir sancağı gibi dalgalanıyorsun Şimdi İslam'ın sesisin sen Oku Bilal Kardeşlerin pür iman Huşu içinde kulak kesmiş Seni dinliyorlar Oku ey Bilal Müminlere miraca çağır ey Bilal Yere koydukları alınları ve Allah'ı yüceleyen sözleriyle yükselmekte müminler. Kulların Allah'a en yakın olduğu andır. Arınır müminler namazda. Oku biler. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen ve bağışlayan, evrenin ve hesap gününün sahibi Allah'a. Yalnız sana kulluk eder. Ve senden yardım direz, Diyerek kıyamda durmaya, rahmet ve nimet dilemeye. Kurtuluşa çağır insanları. Allah en büyüktür ve ondan başka ilah yoktur. Hatırlat bunu onlara, ferahlat göğsünü, Çağır insanları felaha ey Bilal. Ezan oku. Hayal falan Hayal el falan Allahu Yeah.